Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ve etbahi ecmaîn. Aziz kardeşlerim, Ehlibeyt mektebindeki yolculuğumuz devam ediyor. Elhamdülillah usule ait konuşmamız gereken şeyleri kifayet miktarınca konuştuk. Hepsini konuştuk desek elbette ki doğru olmaz. Çünkü bu mesele hakkında daha söylenmesi gereken çok önemli hususlar da vardı. Ama biz en azından bazı şeyleri bilmemiz gereken temel ilkeler çerçevesinde geçmiş derslerimizde elhamdülillah anlamaya çalıştık. Ve bugünkü dersimizden itibaren de yeni bir fasıl açacağız inşallah. Bu mektebin talebelerini, imamlarını, muallimlerini anlamaya çalışacağız. Ehlibeyt Mektebi dediğimiz o mektep ki o mektebin en baş muallimi aleyhissalatü vesselam Efendimizdi ve onun mübarek ellerinde yetişen o güzide insanlar ki her biri hayatın çok farklı alanında bize rehberlik edecek o örnekler o modeller, o rehberler hayatımıza inşallah çok farklı mesajlar verecekler. Ve biz bugün inşallah o mektebin en gözde ismi olan Hazreti Ali'den başlayacağız. Allah nasiplenenlerden eylesin. Hazreti Ali'yi, onun mesajlarını, onun hayatının düsturlarını, ilkelerini anlamayı bizlere nasip eylesin. Hazreti Ali'den Bahis açmak hem kolaydır hem zordur. Kolaylığı şu, sahabe içerisinde onun hayatı kadar bereketli bir kütüphane, onun hayatı kadar hayatına dair şeylerin kayıt altına alınıp bizlere nakledilmesi, hayatını anlatan kaynakların bolluğu, başka bir sahabide görülmeyecek kadar farklılık arz eder. Şöyle bir iddia söylersem, bu iddiamı inşallah mübalağa saymayacaksınız, mübalağa olmadığının ispatını da söyleyeceğim. Tarih boyunca insanlık ailesi içerisinde en fazla adından söz ettiren şüphesiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'dir. Onun hakkında çok şey söylendi. ...çok şeyler yazıldı, çok şeyler konuşuldu, son güne kadar da bu devam edecek. Efendimiz'den sonra kimdir diye bu soruyu sorarsanız, inanın ki o soruya verilecek cevap Hazreti Ali'dir. Bunu az çok sizler de biliyor, şahit oluyorsunuz. Belki bunu son yıllara mahsus bir şey olarak görebilirsiniz, öyle anlayabilirsiniz ama öyle değil. Bakın Ahmet bin Hanbel El-Müsned'inde Hazreti Ali'yi anlatan bahsinde şöyle bir cümle kullanır ki Ahmet bin Hanbel'in hadis ilmindeki yerini hepiniz biliyorsunuz. Sahabe içerisinde Hazreti Ali kadar hakkında rivayeti çok olan ikinci bir isim yoktur. Bu Meselenin aslında yeni ortaya çıkmış bir mesele olmadığının en önemli ispatıdır. Biz bugün hadis kitaplarımızda Aleyhissalatu vesselam efendimizin ashabla alakalı anlattığı şeyleri anlatan, aktaran bahislere ki onlara menakıb bahsi denir, onlara ashabın fazileti bahsi denir. O bahislerden herhangi birine baktığınız zaman çok rahat bir biçimde şunu görürsünüz. Diğer ashab için 2-3 sayfayı geçmeyen rivayetler Hazreti Ali hakkındaki bölüme geldiğiniz zaman birden 10 sayfayı 20 sayfayı zorlayacak bir hale gelir. Bu bambaşka bir berekettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kutlu lisanından da onun hayatına dair, faziletlerine dair, kabiliyetine dair, üstünlüğüne dair söylenmiş bu rivayetler... Bize Hazreti Ali'yi anlama bakımından da önemli ipuçları verir. Onun için biz Hazreti Ali dediğimizde, dediğimiz zaman böyle bir zengin kütüphanenin karşısındayız. Bu işimizi kolaylaştırıyor. En azından onun hayatında bizim için meçhul olan bir şey yok. Birçok şey bugün kütüphanelerimizde kaynaklarımızda aktarılmış. Biz de onlardan istifade ediyoruz elhamdülillah. Zor tarafı ney? Sevilen bir şahsiyet Hazreti Ali. Sevilmesi bizzat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından söylenmiş. Hatta imanın mihenk taşı olarak kabul edilmiş. O hadislere belki geleceğiz derslerimizde. Ancak bunun karşısında sevildiği kadar da tarih içerisinde sevilmemiştir Hazreti Ali. dostu düşmanı. Böyle bir kıyas tabi tutsak elbette ki dostları her zaman fazla olmuştur ama Hazreti Ali'nin düşmanları da çoktur. Hal böyle olunca dostlar bazen onu yüceltme adına, düşmanlar bazen onu alçaltma adına onun hakkında bir şeyler söylemişlerdir. Dolayısıyla bugün kaynaklarımızda Hazreti Ali hakkında konuştuğumuz zaman böyle bir zorluğun da karşısında duruyoruz. Hangisi doğru? Hangisi sahih? Gerçekten hangisi Hem Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'a Nispeti noktasında Doğru şeyleri bize söyler Hem de Hazreti Ali'nin tarihi anlamdaki O hayat sayfalarının içerisinde Doğru şeyleri bize aktarır Böyle bir zorluğun karşısındayız Bu da Hazreti Ali'nin hayatından istifade ederken Dikkat etmemiz gereken bir husus İnşallah biz hak ve hakikat adına doğru olanları anlar, onları da aktarmaya gayret ederiz. Allah o hususta bana hakkı söylesin, sizlere de inşallah hakkı duyursun. Aziz kardeşlerim, Hazreti Ali'nin doğumu miladi 600'dür, vefatı 661. Miladi olarak yaşadığı hayat 61 yıldır, hicri olarak ise 63 yıldır. Aynen efendimiz gibi, aynen Hazreti Ebubekir gibi, aynen Hazreti Ömer gibi. Allah hepsinden ebeden razı olsun. Hazreti Ali'nin hayat defterinin sayfalarını çevirdiğiniz zaman öne çıkaracağınız, anlamaya çalışacağınız bir şekilde evet bu diyeceğiniz ve onun üzerinde yoğunlaşacağınız o kadar çok vasıf var ki İnsan hangisini alıp hangisini bırakacak bunda zorlanır. Hz. Ali'nin hayatında olan bir tek vasıf bu cümleme dikkat edin. Herhangi bir sahabinin hayatında olsa o sahabi için şeref olarak, övünç kaynağı olarak, övülmeye değer olan bir ahlaki vasıf olarak yeter. Ama Hazreti Ali'nin hayatına bakıyorsunuz bir değil binlerce inanın ki öyledir belki birkaçını söyleyeceğiz şimdi. Çok da farklı istisnalar tek ona mahsus olan bazı özellikler onun hayatında farklı noktalarda yer almaktadır. Mesela mese meseleye vahiy katipliği açısından baksanız vahiy katibi olmanın nasıl bir değer ihtiva ettiği hepinizin malumudur. Hazreti Ali odur. Meseleye iyi bir kari çerçevesinden baksanız, Kur'an'ı sesiyle, sedasıyla okuyan ve gerçekten anlayan bir müfessir, yorumlayan bir müfessir çerçevesinden baksanız, Ali odur. Bir asker çerçevesinden baksanız, kılıcın hakkını ödeyen, orduları idare eden, hem bir asker hem bir komutan olarak Ali odur. Damat olarak baksanız peygamber evine damat olması hasebiyle elde ettiği şeref onun hayatında vardır. Peygamber aleyhissalatü vesselama amca oğlu olma meselesinden baksanız onun amca oğludur. Onun hayatına nesli Muhammed'in başı olarak baksanız ki Efendimizin o hadisini hatırlayın her peygamberin soyu kendindendir benim soyum ise Fatma'dandır deyip Nesli Muhammed'inin ondan devam ettiğinin müjdesini veren yine odur. Murtaza lakabını alıp Allah'tan razı olacak Allah'ı da kendinden razı olacak. Bu da peygamberin lisanı ile tescillenecek bu çerçeveden baksanız Ali odur. Esedullah diye bir lakabı var onun Allah'ın aslanı Esedül Galip denir başka rivayetlerde İkisi de kullanılır onun için bu çerçeveden baksanız Ali budur her sahabi radıyallahu anhudur Allah ondan razı olsundur ama söz Ali'den açılırsa Ali'nin arkasına yazılacak ifade Kerremallahu vecedir bu da Ali'ye ait bir istisnadır. Hangi birini söyleyeyim Allah aşkına? Demiş midir başka birine Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam? Sen bana Harun'sun, Musa'ya Harun neyse sen de bana osun. Böyle bir müjde başka bir sahabiye nasip olmuş mudur? Ya da demiş midir Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam? muhacir ensar kardeşliğinde herkesi birbiriyle pay ederken boynu bükük olup gözyaşları içerisinde peygamberin huzuruna gelen Ali'ye dediği gibi sen benim dünya ahiret kardeşimsin demiş midir? Hangi birini söyleyeyim ki bilmiyorum dostlar. İnanın Hazreti Ali demek çok kolay bir iş değil. Bu istisnalar bu farklılıklar onun hayatında hep çok farklı noktada durmakta, çok farklı bir biçimde bize mesajlar vermektedir. Biz de zaten bunların hepsini anlamaya gücümüz de yetmeyecek. Saatlerce konuşsak işin içinden çıkamayacağız. Bir vasıf çerçevesinde meseleyi, en azından onun hayatından hayatlarımıza iz taşıma adına bir gayret vermeye çalışacağız o vasfın ne olduğuna şimdi geleceğiz İşin bir dayetinde dikkatlerinizi bir noktaya çekmek istiyorum Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dünyasında Hazreti Ali'nin farklı bir yeri var bakın biraz önce birkaç şeyi söyledik Hadisler çerçevesinden meseleye baktığınız zaman da bunu çok iyi fark edersiniz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ali'ye başka bir bakış açısıyla bakar. O amcaoğullarından bir amcaoğlu değildir. O damatlardan bir damat da değildir. O başka bir şeydir. Ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır sözü. O başka bakış açısının sadece bir işaretidir. Bunun gibi onlarca hadis var. Bunu biliyorsunuz. Peki sorumuzu tersinden soralım. Ali'nin dünyasında Efendimiz nedir? Böyle bir şeye cevap aramak için Hazreti Ali'nin hayatının önüne gelip oturduğumuz zaman da çok önemli şeyler yakalarız. Efendimizin dün dünyasında Ali'nin yeri belli peki tersten soralım o soruyu Ali'nin dünyasında Efendimizin yeri ne? elbette ki o Allah'ın Resulüdür elbette ki onun amcasının oğludur elbette ki onun kayınbabasıdır elbette ki onun hadiste beyan buyurulduğu gibi dünya ahiret kardeşidir Elbette ki 5 yaşında onun hanesine girip onun terbiyesinde büyüdüğü için yetiştiği için bir yönüyle babasıdır. Ama bir şey daha var. Ali'nin sözlerinden o şeyi biz yakalayabiliyoruz. Soruyorum size hayatınızdaki en değerli varlık kimdir? Sizin adınıza ben cevap vereyim. Annenizdir. Çünkü bunu da bize öğreten Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dır. Cennet babaların ayakları altındadır diye bir hadis duydunuz mu? Duymadınız. Ananın ayağının altına koydu cenneti aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Gelip kendisine sordu, sorulduğu zaman hak meselesinde kimin hakkı benim üzerimde diye sorulan sorulara Üç kez ana hakkı, ana hakkı, ana hakkıdır. Dördüncüsünde baba hakkıdır. Üç anadır aslında. Aleyhisselatü vesselam Efendimizin söylediği o şey, annenin bir insan için nerede durduğunun en önemli işaretidir. Yine Efendimizin lisanıyla konuşalım. Zaten o bir meselede konuşmuşsa başka söze ihtiyaç yok. Altı yaşında söylediği bir söz var. Küçük anne olan Ümmü Eymen validemiz altı yaşında söylenmiş o sözü yıllar sonra bize naklediyor. Evva'da anasını yitirmiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz gözyaşları içerisinde Ümmü Eymen de küçük bir annedir. Yaşı çok ilerlemiş değil o günlerde. Altı yaşındaki küçük Muhammed'i biraz olsun teskin etmeye çalışıyor. Orada söylenmiş bir söz. Efendimizin lisanından altı yaşında çıkmış o söz. Yıllar sonra bize Ümmü Eymen validemiz tarafından nakledilmiş. Teskin ederken Efendimiz'i diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ey Ümmü Eymen ana yüzü unutulmayacak bir yüzdür İnsan her yüzü unutur ama ananın yüzünü unutmaz yaşınız kaç olursa olsun kaç olursa olsun herhalde bu sözüme itiraz edeniniz çıkmaz içimizden yine de eve varınca bir sürü nimet vermiştir Allah size eş vermiştir çocuklar vermiştir şu vermiştir bu vermiştir ah olsa da anam başımı koysam dizine Saçlarımla oynasa dersiniz. Ananın hali bambaşkadır. İşte Ali için Efendimiz nedir biliyor musunuz? Anadır ana. Vallahi böyledir. Ne diyor biliyor musunuz Hazreti Ali? Onun diliyle söyleyeyim. Vallahi diyor. Bir deve yavrusu nasıl annesinin peşinden yürüdüyse Hayatım boyunca ben de bir çocuk gibi annem gibi efendimizin arkasından yürüdüm. Ali'nin sözüdür bu. Ali'ce söylenmiş bir sözdür. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Ali'nin dünyasında nerede durduğunu bize öğreten bir sözdür. Bir deve yavrusu nasıl anasının peşinde yürümüşse ben de efendimizin Arkasında onun peşinde annesinin peşinde yürüyen bir çocuk gibi yürümüşümdür. Böyle yürümüşse eğer onun hayatından çok şey almış, çok farklı şeyler görmüş, çok farklı şeyler öğrenmiş, çok farklı şeyler de aleme aksettirmiştir. Zaten Hazreti Ali'nin hayatından bunu çok rahat bir biçimde görüyorsunuz. Onun doğumunu anlatır kaynaklar bize iki rivayet var o konuda ya evde doğmuş ilk Efendimizin kucağına gelmiş ya anası Fatma binti Esed doğum sancılarını Kabe'nin avlusunda çekmeye başlamış eve yetişmeden Kabe'nin içinde doğmuş yine de ilk onu avuçlarının arasına Efendimiz almıştır. Aleyhissalatü Vesselam'ın yüzüyle görüşüyor. Dünyaya merhaba der demez. Soruyor Efendimiz ne koyacaksınız ismini? Anası Fatma diyor ki babamın ismi olan Esed'i koyacağım. Esed onun lakabı olsun. Benim evladımın benim kardeşimin adı Ali olsun. Onun adını Ali olarak koyacak olan Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam olacak. Farklı bir hayat Farklı bir iklim, farklı bir atmosfer. İşin bidayetinden itibaren 5 yaşındaki halini biliyorsunuz değil mi? Efendimiz 30 yaşında, 35 yaşında o günler affedersiniz. Nübüvvete 5 yıl var. Ali ile Efendimiz arasındaki yaş farkıdır 30. O günler Hatice'nin evindedir Efendimiz. Maddi olarak biraz rahata ermiştir. Vefa sultanıdır o. Unutmamıştır amcanın ve annemden sonra annem dediği Hazreti Fatma'nın Fatma binti Esed'in ona yaptıklarına Fatma binti Esed'e şimdi geleceğim Unutmadığı için de Hazreti Abbas'a diyor ki diğer amcası gel gidelim Ebu Talib'in evine Onun yaşı ilerlemiş artık çalışamaz bir haldedir evde ise ekmek bekleyen çocuklar var hiç değilse o çocuklardan bir tanesinin bakımını ben üstleneyim bir diğerini sen üstlen Ebu Talib'in sırtındaki yükü biraz olsun azaltalım Varıyorlar Ebu Talib'e bu sözler söylenince Ebu Talib önce yok falan diyor Sonra diyor ki akili bana bırakın hangisini alırsanız alın Abbas diyor ki 15 yaşındaki Cafer benim Efendimiz de diyor ki 5 yaşındaki Ali benim 5 yaşındaki Ali'nin elinden tutup Hatice'nin şefkatli kollarına bıraktığı zaman söylediği söz şudur. Ey Hatice'm ben öyle birini seçtim ki Allah onu benim için seçmiştir. Nübüvvet yok ortada daha 35 yaşında Efendimiz ama söz budur. O gün Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin aklından geçen nedir bilmiyoruz, yüreğindeki fırtınaları bilmiyoruz, ama dilindeki söz budur. Bu sözü söyleyerek Hatice'ye emanet ediyor. Fatma bin Esed'e geleceğim dedim. Onu da söyleyeyim. Annemden sonra annem dediği iki kadın, biri Ümmeymen, biri Fatma bin Esed. Vefat ediyor. Hicretin dördüncü yılı Medine'de. Hazreti Ali naklediyor. Abdurrahman İbni Af naklediyor. Hazreti Ömer naklediyor. Onlarca sahabinin bu konuda nakilleri var. Mezar kazıldı. Önce mezara Efendimiz uzandı. Hiç yapmamıştır böyle bir şey. Uzandı mezara. Rahattır dedi. Kalktı. Gözlerinden yaşlar boşanlıyor. Sahabe onun... Fatma bint-i olan merhametini ve sevgisini çok iyi biliyor. Efendimizin o halindeki vefaya hayran oluyorlar. O vefaya hayran olarak yürüyorlar. Hazreti Ali'nin annesine olan o merhametine sahabe hayran oluyor. Öyle bir bakıyorlar o hale ne olacak? Efendimiz aleyhissalatü vesselam neyle teskin olacak diye düşünürlerken cenaze namazını kıldırmak için Efendimiz... Geçiyor öne sahabenin nakli ve böyle bir cenaze namazı yok. Gözyaşları içerisinde tekbir alıyor bırakıyor. Tekbir alıyor bırakıyor. Yetmiş kez tekbir alındığı söyleniyor. Bir türlü efendimiz o namazı bitiremiyor. Yetmiş tekbirle anasının cenazesini cenaze namazını kıldıracak. Sonra onu kendi elleriyle indirecek kabre. Buradan sonrasını Hazreti Ali naklediyor bize. İndirirken dilinde bir dua var. Allah'ım annemi affet. Ali'nin anası değil. Efendimizin anası o. Annemi affet kabrini genişlet. Annemi affet kabrini genişlet. Sonra baktım diyor birdenbire yüzündeki o hüzün gitti. Bir tebessüm geldi. Merak ettim. Ya Resulallah dedim nedir bu hal? Cebrail geldi ve bana anamın affedildiğinin müjdesini getirdi. Onun cennette olduğunun müjdesi geldi. Böylelikle sevinecek aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Hazreti Ali kendi anasıdır ama Efendimizin yüzündeki o tebessümü gördüğü zaman anasının acısını Kendisine ana olarak edindiği Aleyhisselatu vesselam Efendimiz de aslında teskin etmiştir. Böyledir onun hayatı. Efendimizle arasındaki olan bağ da budur. Öyle bir muhabbet öyle bir sevgi öyle bir bağ ki anlatmak mümkün değil. 10 yaşında İslam'la tanışacak hem de nasıl tanışacak Cebrail vahi getirmiş pazartesi günü. Salı sabahı namazı öğretmiş Enes bin Malik'in Tirmizi'de geçir, geçtiği Tirmizi'de nakledilen bir hadistir bu. Salı sabahı namaz gelmiş peygamberin evine Ali ilk namaz kılandır o evde Hazreti Hatice'nin arkasından. İki kişi yeryüzünde iman ve namazla tanışan insanlar Efendimiz ve Hazreti Hatice. Arkasından onlara yetişendir Hazreti Ali. Erkeklerden de sonra gelecek olan Hazreti Ebubekir Bekir olacaktır. İlk olmayı hiçbir zaman kimselere kaptırmayacak Hazreti Ali. Nübüvvetin bahçesinde yetişecek daha nübüvvet gelmeden. Çünkü nübüvvet gelmeden iklimi gelmiş. Nübüvvet gelmeden kokusu gelmiş. Nübüvvet gelmeden havası gelmiş. Nübüvvetle birlikte de başka bir havaya girmiş. İman ettikten sonra Hazreti Ali'nin hayatını anlatmak da çok farklıdır. Ben dedim ya dostlar her özelliği her vasfı anlatmak mümkün değil. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselamla bu kadar yakın duran birisi nübüvvetin bahçesinden bu kadar nasiplenen birisi o iklimden bu kadar istifade eden birisinden peygamber aleyhissalatü vesselama ait hakikatler çok farklı bir biçimde süzülür. Bakın Hazreti Hatice validemizin efendimizden önce de iki evlilikleri var biliyorsunuz. Üç tane o iki evlilikten çocukları var. Onlardan bir tanesi Hint bin Ebu Hale aleyhissalatü vesselamın terbiyesinde yetişmiş birisidir. O öyle o eve alışık o evden birisidir ki Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin ona dayıcığım diye hitap ederler. Dayım dedikleri Hint bin Ebi Hale'den de Efendimizin hilyesine dair şemailine dair en detaylı hadislerden biri nakledilir. Böyle birisi aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den sonra hep Ali'nin arkasındadır. O kadar Hazret Ali'ye karşı muhabbeti var ki merak ediyor insanlar şu soruyu sormak durumunda kalıyorlar. Diyorlar ki ey Hint Allah Resulü'nün bu kadar ashabı var niye onlardan biri değil de hep Ali illa Ali söylediği söz şudur. Yoksa siz hissetmiyor musunuz bakın Ali'den Muhammed'in kokusu geliyor. Her sahabide var bunu inkar edemezsiniz sohbeti risalet budur zaten İnsibah dediğimiz boyalanma budur bir gören hadi görmeyi de bırakın gözü amadır o nefese şahit olan nefesini peygamberin nefesiyle bir an buluşturan birisi o nefesten nasiplenir onun için sahabidir zaten onun için farklı bir yerdedir. Ama Ali dediğiniz zaman 23 yıl Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gecesine gündüzüne şahit olmuş birisi. Ali dediğiniz zaman doğar doğmaz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüş biri. Ali dediğiniz zaman. Bütün hayatının devrelerinde efendimiz ile beraber yaşamış biri böyle birinin o sohbeti risaletten istifadesi de takdir edersiniz ki çok farklı olacaktır. Çok farklı olduğu için Ali'den çok farklı kokular gelir. Çok farklı olduğu için risaletin bahçesine dair onun hayatında çok izler vardır. Peki biz o izlerden Hangi izi anlamaya çalışacağız bugün bu mecliste bir tek şey istikamet istikamet. Neden bu? Çünkü aleyhissalatü vesselam efendimizin belini bürken bir şeydi bu. Ne olmuştu biliyorsunuz değil mi Hud suresinin 112. ayetinde o emir aleyhissalatü vesselam efendimize gelince Festaqim keme umirt emri gelince emrolunduğun gibi dost doğru ol yani istikamet üzere ol emri geldiği zaman İbni Abbas'ın naklini söyleyeyim hadi size vallahi bu ayetten daha ağır daha zor bir ayet aleyhissalatü vesselam efendimize nazil olmadı onun için efendimiz o ayet o süreye işaret aslında beni ihtiyarlattı diyecektir. O ayet o süre yani Hud süresi beni ihtiyarlattı. Beni bu hale o düşürdü deyip o süredeki o ayetteki mesajı işaret edecektir. İstikamet bu kadar önemli bir şey. Ve bir müminin hayatında olmazsa olmaz vasıftır. Müminin ahlaki vasıfları Kur'an'ın bize öğrettiği Efendimizin hayatında bize gösterdiği şekillerle var olmalıdır. Onun için bir mümine celadet yakışır bir mümine cesaret yakışır bir mümine heybet yakışır bir mümine izzet yakışır bir mümine gerçekten bu vasıflardan hangisini sayarsanız sayın yakışır. Ama hepsinden öte istikamet yakışır. İstikamet olmazsa olmaz bir vasıftır. Olmazsa ne olur? Cesaret, celadet Allah korusun zulme dönüşür. Tevazu Allah korusun zillete düşürür. Heybet, vakar Allah korusun kibre düşürür. Eğer istikamet olmazsa Adam savrulur dik duramaz. Onun için Allah Fatiha suresinde her okuyuşumuzda bize o duayı tekrar eder. İhtine sıratel mustakim nedir? Bizi dost doğru yola ilet. Ne için? Doğru yolun doğru yolcusu olmak için. Hazreti Ali bunları görüyor aleyhissalatü vesselamın hayatında. İstikametin ne kadar önemli olduğunu görüyor onun için de Ali'ce bir söz söylüyor Ali'nin hayatını bize özetleyen bir söz Haklı olmak kadar haklı kalmak da önemlidir haklı olmanız yetmez haklı olmayı hakka yaraşır bir biçimde temsil etmek durumdasınız Bu neyle olur ancak ve ancak istikametle olur Niye savruluyoruz bugünün dünyasında? Bakın hepimizin sıkıntıları var. Böyle kürsülerden konuşmak kolay. Ama hayatın içine girin. Hayatın içinde belli şeylerle imtihan olduğunuz zaman savrulmadan dik durmak her baba yiğidin harcı değil. Bu çok zor bir şeydir. Bu ancak istikametle sağlanır. Çünkü istikamet... Allah'ın hayata çaktığı çividir eğer Allah oh çivi çakmışsa sen artık korkma sabit kademsin Allah'ın izniyle bir dağsın kökün yerde sağlam çünkü yerde sağlam olduğun içinde savrulmayacaksın bugün böyle yarın böyle olmayacaksın fikirlerin son okuduğun kitapla şekillenmeyecek Dün izlediğin televizyon programından falanca filancanın sözünden şimdiye kadar söylediklerinin hepsinin aksine şeyler söylemeyeceksin. Sağlam kökün çünkü senin Allah çakmış o çiviyi ne kadar görünüyorsa onlarca kat işin içinde yerin dibinde kökün var senin. Ayakların aslında yerde rüzgar nereden eserse etsin şubattan etsin marttan etsin ne olur? Eğer sağlamsa ne olur? Kökün eğer yerde sabitse ne olur? Ali gibi hiçbir şey olmaz. Biz bugün o ruha muhtacız işte. Yok bugün hayatımızda olmadığı için bugün bu haldeyiz. Onun için Ali'den istikamet öğrenmek yine Ali'nin hayatı gibidir. Hem kolaydır hem zordur. Kolaydır o müstakim evin İstikamet üzere bir yiğididir, yiğididir zordur adamı alır kendi hayatına vurur o aynadan hiçbir şey de bırakmaz insanın hayatında onun için Ali'den istikamet öğrenmenin farklı bir tadı var farklı bir hali var onun 63 yıllık hayatını şöyle bir tasnife tabi tutsak nasıl bir tasnif yapabiliriz üç devreye ayırabiliriz. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'la beraber geçirdiği 23 yıl. Siz buna 5 yıllık çocukluk dönemini de ekleyin. 28 yıllık hayatının ilk devresi. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın vefatından sonra kendinden önce halife olan 3 halife. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman Anhum ecmain, onların dönemlerinde geçirdiği 25 yıllık hayat orta dönem orta devre ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan yıllar sonra üç halifeden de sonra Hazreti Ali'nin 5 buçuk yıl İslam devletinin başında olup halife olarak kaldığı dönem ki o dönemin sonunda da kanını da bu topraklara, kanını da bu dünyanın arzına akıtarak şehit olarak gidecek. O beş yıl hayatının son devresi. Üç devre, ilk devre, orta devre ve son devre. Şöyle hayatının üç devresini Hazreti Ali'nin hangi kavramlar üzerine Yaşadığına bir baksak dikkat edin şu kavramlara hayatının birinci devresi dört kavram var onun hayatında Efendimizle beraber geçirdiği zaman diliminden bahsediyoruz teslimiyet samimiyet fedakarlık ve istikamet istikamet onun hayatının olmazsa olmazıdır teslimiyet samimiyet Fedakarlık ve istikamet. Hayatının ikinci devresi halifelerle beraber geçirdiği 25 yıllık devre. Yine dört tane kavram var. Vahdet, selamet, vakar ve istikamet. Üçü değişse de istikamet değişmiyor. Onun hayatında halifeler döneminde vahdeti görürsünüz. Selameti görürsünüz vakarı görürsünüz onlarca sıkıntılı hadiseye rağmen ve istikameti görürsünüz hayatının üçüncü devresi son devre beş buçuk yıllık hilafet devresi yine dört kavram var hakkaniyet adalet kararlılık ve istikamet üç kavram değişse de değişmeyen bir kavram olarak onun hayatında hep istikameti görürsünüz İstikamet Hazreti Ali'nin olmazsa olmazıdır. Onun için Hazreti Ali nedir biliyor musunuz? Yedisinde ne ise yetmişinde de odur. İman adına çıktığı yolda ilk günkü heyecanı ne ise son günde odur. Şimdi daha iyi anlıyoruz değil mi Hazreti Ali'nin şu sözünü Vallahi gaybin perdeleri açılsa benim yakinimden imanımdan zerre miktarı değişiklik olmaz niye peki bu çok iddialı bir söz niye peki cennete iman etmişiz meleklere iman etmişiz cehenneme iman etmişiz Allah'ın azabına iman etmişiz iman ettiğimiz için müminiz peki bize gösterilse şu anki halimizden farklı bir hale girer miyiz girmez miyiz İtiraf edelim ki gireriz inanıyormuşuz gibi davranıyoruz biz inanmıyoruz Eğer ahirete inansaydık ahiret inancımız cennet cehennem hesap haşir meydan bunlar Ali'nin ve Ali gibi ashabın hayatında olan gibi olsaydı hayatlarımızda çok farklı izleri olurdu Ama Ali varacağı son noktadadır onun ötesi yok neden öyledir? Çünkü o yakin ihsan şuuru ve ihlasla elde edilecek şeylerdir. Eğer bir müminin hayatında ihsan şuuru istenilen orandaysa ihsanın tarifini hatırlayın Efendimizin verdiği tarif Allah'ı görüyormuş gibi ona kulluk etmen. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Bu ölçüde ise eğer kulluğun ve sen gerçekten ilmel yakın hakkal yakin aynel yakin çizgisinde böyle bir imanı hücrelerine dahi sen içselleştirerek ikna ettirmişsen perde açılsa ne olur açılmasa ne olur Ali bunu söylüyor bunu söyleyebilmek için istikamet üzere olmaktır asıl olan istikamet olmasa Hazreti Ali'nin dilinden de bu çıkmazdı 10 yaşında iman etti 13 yaşında Efendimiz aleyhissalatü vesselam akrabalarının hepsini toplamış Ebu Kubeys Dağı'na bir rivayete göre Safa Dağı'nın eteklerine davet yapmış yemekler yenmiş Hazreti Ali ile bu yemeğin ve arkasından olacakların planı yapılmış ondan sonra ikram edilecek misafirlere süt su o arada da Efendimiz davete getirecek sözü bir şeyler anlatacak Ebu Lehep anlamış gibi şeyler var, hemen ortalığı karıştırmış. Birinci gün hiçbir şey yapılmadan davet öyle diye kalmış. İkinci gün hemen arkasından efendimizde pes etmek yok. İhsan şuuru ihlas onda zaten zirvelerin üstünde bir noktada duruyor. İkinci gün aynı iş yeniden tekrarlanmış. Ebu Leheb'e meydan verilmeden aleyhissalatü vesselam Efendimiz Kur'an'a Hazreti İsa'nın diliyle giren İsa'nın rolüne bürünerek Allah'a giden yolda bana kim ensar olacak diyecek hiçbir ses yok. Bir daha diyecek ses yok. Bir daha diyecek Ali'nin elinde su vardır misafirlere ikram etmek için atacak o suyu kaldıracak eli ben varım ya Resulallah diyecek. 13 yaşında o el havada ben varım ya Resulallah deyince yanındakiler alay edecek bu çocuk sana yeter diyecekler. Onların alay ettiği o çocuk efendimize yetmiştir. Yetmiştir aleyhissalatü vesselam efendimizin arkasında o el hiçbir zaman inmemiştir. İstikamet olduğu için ben onu yaptım Yarında başkası başkasını yapsın dememiştir. Niye ben niye hepsini ben yapayım dememiştir. Bedeli hep ben ödeyeyim kaymağı başkaları yesin dememiştir. Bunlar bizim sözlerimiz. O orada bir söz verilmiş istikamet üzere olmak. Ben varım ya Resulallah demiş ya vallahi billahi tallahi hayatının sonuna kadar Ali'nin o eli hiçbir zaman aşağıya inmemiştir. O gün havaya kalkan o el iş geldiği zaman ortaya her daim havadadır iş için kendini göstermektedir. Ali bu. Şibi Ebi Talip günleri Taif muhasarası Akabe'nin zorlu yolları Ali'nin eli hep havada 23 yaşında bir delikanlı Hazreti Ali hicretin zorlu yolları yürünecek Hazreti Ebu Bekir stratejide o planda hicret planında Ali'ye biçilen rol nedir? Peygamberin yatağını boş bırakmayacaksın. Ali yatağıma yatacaksın diyen peygamberin sesine lebbeyk ya Allah. Peki o yatağa yatmak ne demek? Kalkmak için değil ölmek için yatmak demek Ali de onu yapacak. İnanın Ali o gün o yatağa kalkmak için yatmıyor. O duyuyor dışarıda 16 tane Mekke'nin en iyi kılıç kullananları var. Konuşmalarını işitiyor seslerini duyuyor her aileden bir kişi gelmiş bir anda eve dalacaklar ve evde yatağın içerisinde olan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kılıç darbeleriyle doğuranacak beni Haşim kan bedeli istemesin diye bir anda dalıp kılıçlar peygamberin başına gelecek bunu bilmesine rağmen Ali o yatağa girecek yıllar sonra soruyorlar Ali diyorlar Nasıl yattın o gece o kılıç seslerini de dışarıda duymana rağmen elli küsür yaşındayım halen o geceki uykuyu arıyorum diyecektir. Ali bu işte. Elli küsür yaşında halen o geceki uykunun arkasında. Ali kimin torunu dostlar? Onun atası Hazreti İbrahim'dir peygamber aleyhisselam gibi. İbrahim Nemrud'un ateşini atlarken ne de olsa son anda Allah beni kurtaracak. Ateş serin ve selamet olacak diye mi atladı? Atlarken yandım Allah diyerek mi atladı? Yandım dediği için yanmadı. Pazarlık yok orada. El kaldırmış. İstikamet üzere olacağının sözünü vermiş. Hicret gecesi onun bedelini ödeyecek. Gelecek Medine'ye kardeş ilan edilecek peygambere 25 yaşında Hazreti Ali Bedrin meydanında Utbe, Velid, Şeybe, Beni Ümeyye'den üç isim bunlar savaş meydanının önüne çıkıyorlar ey Muhammed diyor Utbe gönder bize bize rakip olacak üç isim ensar söz vermiş biat etmiş o adın ve sözün gereği üç ensar atlamış meydana. Af, Muaz ve peygamberin şairi Abdullah İbni Revaha. Yürümüşler meydana. Utbe bakmış ki bunlar yabancı Medineli. Kimsiniz demiş siz. Biz Medineli'yiz demişler. Allah Resulüne iman eden ona kucak açan ensarız demişler. Onları hiç muhatap almamış Utbe. Dönmüş efendimize ey Muhammed. Biz buraya Medineli çiftçilerle savaşmaya gelmedik. Bize bizim dengimiz olacakları gönder. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz anlamış derdini. Derdi ne? Onları oraya getiren asabiyet. Onlar oraya ailelerinin namusu için gelmişler. Peygamber aleyhissalatü vesselamı da öyle zannediyorlar. Dengimiz derken bizim dengimiz Beni Haşim'den, Beni Haşim'den üç kişiyi gönder demiş oluyor aslında. Efendimiz de o mesajı doğru anlıyor. Onun söylediğini onun anlayacağı şekilde farklı bir cevapla söylüyor. Ve hiçbir itiraz yok. Derdi asabiyet olmamasına rağmen madem senin derdin o, senin derdine derman olacak üç isim göndereyim diyecek. Kum ya Hamza! kum ya Ali, kum ya Ubeyde. Üçü de Beni Haşim'den, biri Efendimizin amcası, ikisi de amcasının oğlu. Yürüyecek o meydana, her biri biriyle karşılaşacak. Ali'nin nasibi Velid'dir. Hamza biçecek rakibini, Ali biçecek, Ubeyde yiyecek şeybeden bir kılıç darbesini yaralanacak. O günkü savaş kurallarına göre, Yaralanmış olmasından dolayı öldüren iki kişi o üçüncü kişiye saldırabilir. Hamza ile Ali alıyorlar Şeybe'yi etraflarını çevirerek onu da kılıçlarıyla biçiyorlar. Ve başlıyor savaş. O ilk tabloda Ali kendisine düşeni yapmıştır. Savaşın süreci içerisinde 70 tane müşrik öldürülüyor, 70 tane esir alınıyor. 14 tanede Müslüman şehit oluyor onlardan birisidir Ubeyde İbni Haris Efendimizin amcasının oğlu. Tarihçilerin verdiği siyer ve magazi yazarlarının verdiği bir bilgiyi vereyim size. Öldürülen 70 müşriğin en az 20 tanesini öldüren Hazreti Ali'ydi. Sayıyı 46'ya çıkaranlar var o biraz mübalağadır makul seviyeye çekelim 20'dir. Ama onun Bedir meydanındaki o halini Musab İbni Sad şöyle anlatıyor. Elinde kılıç sanki ağaçtan meyve düşürür gibi Mekke müşriklerinin kafasını düşürüyor. Ağaçtan meyve düşürür gibi. Hali böyledir halini. Daha sonra yazılan bazı kitaplarda bu tespit yabana atılacak bir tespit değil. Şöyle bir tespit yapılıyor. Hazreti Ali'ye olan düşmanlığın altında Hazreti Ali'nin savaşlar sırasında öldürdüğü insanların yakınlarının kinleri yatıyor. Öyle ki her evden bir kurban vardır Ali'nin kılıcından nasibini alan. Hazreti Ali'nin Bedrin meydanında yaptığı budur. Orada havaya kaldırdığı ele uygun bir kamet ortaya koymuştur. Aradan bir yıl geçmiştir. Yaş 26'dır. Uhud zorlu bir savaştır. O savaşın önünde Efendimizle konuşuyor Hazreti Ali. Ya Resulallah diyor benim bugün işim Mekke tarafının sancağını yere düşürmek. Ben o sancaktarları bir şekilde ne yapıp yapacağım? Ellerinden o sancaklarını düşüreceğim. Varıyor sancaktarın karşısına. O gün Abdudar oğullarındandır sancaktar. Birini götürüyor, ikincisini uçuruyor, üçüncüsünü uçuruyor. Dördüncüsü Ebu Talha'dır. Musab bin Umeyr'in akrabaları bunlar. Ebu Talha'ya da bir kılıç darbesi vuruyor Ebu Talha yerde ama yaralı bir biçimde bırakıp ona bir şey yapmıyor. Savaşın diğer safhalarına geçiyor. Savaş sonrasında soruyorlar Ali'ye niye bıraktın yaralı olarak Ebu Talha'yı? Ben ona kılıç darbesini indirdiğimde düştü üstü başı açıldı o halde bakmak istemedim o halde bıraktım. Ali'nin kendine has ilkeleri var İstikamet budur zaten savaş meydanında dahi ne olursa olsun o ilkelerinden asla taviz vermemek. Uhud'un üzerinden iki yıl geçecek Hendek'tedir Hendek de zor bir savaştır 12 bin kişiyle gelmiştir o Hizip Ahsap orduları. Selma'nın ı Farisi'nin görüşünü kabul etmiş Efendimiz hendekler kazmıştır ölçülerini vermiştim geçen derste ama nasıl olmuşsa hendekin dar bir yerinden Amr Wut isimli bin savaşçıya bedel lakaplı bölgenin en tanınmış savaşçılarından bir tanesi atıyla birlikte hendekin içine giriyor ve başlıyor Müslümanlara tehditler savurmaya. Ey Müslümanlar diyor ben bin savaşçıya bedel amrım haydi içinizden biri çıksın benim karşıma gelsin. Müslümanlarda ses yok tanıyan biliyor amrı Pek bir el havada o el Ali'nin eli. Kaldırıyor ben ya Resulallah diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam iclis ya Ali innehu amr diyor otur ey Ali o amırdır diyor Ali oturuyor. Amr bir daha rakip istiyor korktunuz mu diyor hani siz ölünce cennete gidiyordunuz biz ölünce cehenneme gidiyorduk hadi çıksın içinizden bir yiğit beni cehenneme göndersin kendi cennete gitsin. Yine tek bir el havada Ali'nin eli <Gülüyor> Efendimiz ikinci kez oturtuyor Amr bir daha rakip istiyor Ali bir daha elini kaldırıyor. İclis ya Ali diyor Ali oturmuyor. Bazen emri dinlememek de edeptir. Ya Resulallah diyor eğer o bin savaşçıya bedel lakaplı Amr İbni Vutsa ben de anamın isimlendirmesiyle Haydar-ı Bırak beni ben gideyim. Olur. Efendimiz bakıyor ki Ali'yi durdurmak mümkün değil. Alıyor Ali'yi karşısına. O gün aleyhissalatü vesselam Efendimizin başında Siyah bir sarık vardır. O siyah sarığı koyu Ali'nin başına. Sırtını sıvaz diyor Ali'yi. Savaşın meydanına gönderiyor. Ve elleri açıyor orada. Bir duası var Efendimizin. Ali nedir Allah Resulü'nün dünyasında bu duasından öğreneceğiz. Allah'ım diyor Hamza'yı gönderdim Uhud'un meydanına Hamza gelmedi. Sen Ali'yi bana geri gönder. Ali gidiyor. Amr İbni Vud'un karşısında Amr'ın karşısına geçince o delikanlı o yaşıyla o cesaretiyle o haliyle Amr'ın karşısına geçince Amr merak ediyor kimsin diyor sen ben Ali İbne Ebi Talibim diyor Amr bir sarsılıyor Bedir'de duymuş adını Uhud'da duymuş adını sen diyor git başkası gelsin baban benim iyi bir dostumdu sana kılıç kullanmak istemem diyor. Hazreti Ali'nin sözü bırak o lafları baba baba işlemez burada. Benim sana söyleyeceğim kılıçtan başka bir şey değildir. Ama sana üç sözüm var. Ya şimdi iman et dinde kardeşim ol. Ya şimdi çek git benden emin ol. Ya da in atının üzerinden atının üzerindenmiş üzerindeymiş demek ki ya da in atının üzerinden beraberce savaşalım. Amr iniyor atından Arapların bir geleneğidir. Karşı tarafı korkutmak için yapılır. İnerken de bir kılıç darbesiyle atının ayaklarına bir kılıç darbesi indiriyor. Atının ayaklarını kesiyor. Ali ondan korkar mı? Ali onlara zaten alışıktır. O halde savaşa başlarlar. O halde mücadele başlar. Toz duman birbirine karışır. Kim öldü kim kaldı belli değil. Ama bir aralık Ali o toz dumanının dışına çıkar. Müslümanlar nefeslerini tutmuş olan hadiseyi izliyorlar. Çıkar o toz dumanının dışına oturur biraz bekler bir daha girer. Girmesiyle tek bir sesinin duyulması bir olur. Anlar ki Müslümanlar Amr'ın işini bitirmiş. Efendimiz'e gelir o müjde o hal. ve vesselam Efendimiz'in Ali'yi nasıl karşıladığını tahayyül edin bir. O sevinci o mutluluğu nasıldır? Şöyle bir hayal edin. Soruyorlar Ali diyorlar bir aralık çıktın sen savaştan sonra bir daha girdin ne oldu? Tam diyor öldürecektim. Yüzüme bir tükürdü o kadar sinirlendim ki eğer o anda son darbeyi vursaydım korkarım ki korktum ki nefsimden dolayı onu yaptı, yapmış olayım. Nefsim için değil Allah için öldürmek için çıktım oradan dışarıya sinirlerimi yatıştırdım. Vurmam Allah içindir diye kendimi ikna ettim sonra içeriye girdim işini bitirdim. İstikamet bu işte zaten öldüreceğim ha nefsim için ha Allah için yok öyle değil işte Ali bir söz vermiş istikametine hiç gölge düşürmeyecek o sözdedir o sözün arkasındadır beni kurayza gazvesi olacak hendeğin arkasında Ali aynı istikamettedir arkasından Hudeybiye olacak Hudeybiye'nin katibidir Karşı taraf Süheyl İbni Amr belli anlaşma maddeleri üzerinde anlaşılmıştır. Efendimiz söyleyecek Ali yazacak. Yaz ey Ali Bismillahirrahmanirrahim Ali yazmaya başlayacakken Süheyl itiraz edecek. Biz Rahman nedir bilmiyoruz öyle yazma. Bismi ke Allahümme yaz. Tamam Ali onun dediği gibi yaz. Bismi ke Allahümme de Allah'ın ismiyledir. şirke ait bir söz yok öyle yaz. Yaz ey Ali Muhammedun Resulullah ile Süheyl İbni Amr arasındaki anlaşmadır. Ali hemen yazar Süheyl'den itiraz gelir. Ey Muhammed biz senin Resulullah olduğuna inansaydık zaten seninle savaşmazdık. Öyle yazma Abdullah'ın oğlu Muhammed ile Amr'ın oğlu Süheyl arasındaki anlaşmadır diye yaz. Sil Ali onun dediği gibi yaz silmem ya Allah. vallahi ben o ismi silmem diyecek silmez ne olursa olsun silmez ona oraya müdahaleyi istikametine aykırı gördüğü için silmez. Efendimiz Ali'yi çok iyi tanıyor onun için diyecek ki göster bana ben sileyim. Ali'nin kararlılığını biliyor ondan geri adım atmayacağını bileceği için Efendimiz o sözü söyleyecek ve gösterilecek ve vesselam Efendimiz kendi parmağıyla orayı silecek Süheyl'in dediği gibi yazdıracak Ali'dir bu arkasından Hayber'dedir bilmem Hayber'i anlatmaya gerek var mı Ali'nin Murtaza lakabını aldığı o harptir. Ali'nin eliyle Allah'ın Müslümanlara zafer ihsan ettiği bir savaştır. Günlerce sürmüştür kuşatma. Yahudiler sağlam kalelerine sığmışlar dışarıya çıkmıyorlar. Zaten günlerce aylarca sürecek yiyecekleri vardır o kalelerin içerisinde. Artık Müslümanlar zorlandığı bir dönemde döneme girmişlerdir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o günün akşamı söylemiştir. Yarın. Bu sancağı öyle birine vereceğim ki Allah ondan razı o da Allah'tan razıdır. Allah onun eliyle inşallah bize fethi getirecektir. Hazreti Ömer ne diyor biliyor musunuz? Hayatım boyunca o gün istediğim kadar komutanlığı başka bir gün istemedim. Ah beni seçse ah. Çünkü büyük bir müjde vermiş Efendimiz sabahın erken saati geldim en üst hafta duruyorum diyor Hazreti Ömer. Şöyle dizlerimin üzerine doğrulmuşum Efendimizin tam gözlerine bakıyorum. Beni görsün de beni seçsin diye ama Efendimiz belirlemiştir aklında kimi seçeceğini. Onu seçtiren Allah'tır. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu sözü kendiliğinden söyleyebilir mi? Ali nerede diyecek? Ya Resulallah Ali'nin gözleri hasta çadırdadır diyecekler çağırın gelsin diyecek gelecek Ali uzatacak Ali'yi elini sürecek Ali'nin gözlerine dua edecek Ali'nin gözlerine Allah şifa verecek o duanın tecellisiyle ve o sancak Ali'nin eline verilecek Ali durur mu artık ben Haydarı kerrarım şöyle asarım şöyle keserim dediğinde Efendimiz yavaş ol ey Ali diyecek. Bir insanın hidayetine vesile olman güneşin üzerinde doğup battığı bütün toprakların fethinden daha hayırlıdır. Başka bir rivayet yüz kızıl tüylü deveden daha hayırlıdır. O meydanda o anda Efendimiz hidayetin önemini de hem Ali'ye hem o sahabiye hem bizlere öğretecek. Ve Allah Hazreti Ali'nin eliyle fetih nasip edecek. Ondan sonra hangi savaşı söylerseniz söyleyin Tebuk'un dışında Tebuk'ta ona biçilen rol başkadır. Hepsinde Ali böyledir böyle bir istikamet üzeredir. Ya Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'dan sonra değişen bir şey yok. İstikametinden asla taviz vermiyor. Asla. Sıffın Savaşı'nda bakın düşman orduları, onların düşmanları yani Şam'ın tarafı suyu kapatmış onlardan suyun içilmesini engel oluyorlar. Savaş devam ederken su kuyuları Hz. Ali'nin eline geçiyor. Malik eşler diyor ki Hazreti Ali'ye biz de onlara su vermeyelim. Hazreti Ali'nin sözü nedir? Söz şu onlar bizim hata eden kardeşlerimiz. Onların yaptığını biz onlara yapamayız. Malik eşler diyor ki suyu verirsek savaş uzayacak bitmeyecek. Belki neticesinde sıkıntılı bir hale girecek. Ne olursa olsun. Ali istikamet üzeredir sözü budur ve bunu yaptıracaktır. Su açılacak Şam tarafı gelecek suyu alacak. Askerleri içerisinde dolaşıyor. Bakıyor ki askerleri Şam tarafına küfürler ediyor. Topluyor onları. Yakışıyor mu Müslümanın diline bu laflar diyor. Diyorlar ki onlar bizim düşmanlarımız onlara etmeyeceğiz de kime edeceğiz. Hayır diyor. Eğer ille de bir şey söyleyecekseniz sözünüz şu olsun. İstikamete bakın, duyarlılığa bakın, hassasiyete bakın ve ne olur bugünün dünyasına bu mesajları taşıyın. din ki Allah'ım cehaletin gözlerini kapattığı o kardeşlerimize sen ilmin ve marifetin kapılarını aç. Onlar için yapılan bir duadır. İstikamet bu geliyor İbn Abbas diyor ki ona Hazreti Ali'nin amcasının oğludur Efendimizin amcasının oğlu olan tercümanul Kur'an olan o büyük insan Ali diyor çok sert davranıyorsun bazı yerlerde sükuneti sağlayana kadar valileri değiştirme Göreve gelir gelmez Hazret Ali'nin yaptığı odur o valileri birer birer değiştirecek ve genelde de o güne kadar çok fazla yapılmayan bir işi yapacak ensardan isimleri vali olarak atayacak bu da ensara gösterilen bir vefa gereğidir çünkü Efendimiz'den ensarın faziletini duyan biri olarak o güne kadar ensara verilmemiş bu hakkı Hazret Ali hilafete gelir gelmez vermek istiyor. İbn Abbas diyor ki yapma böyle. Bir müddet sükûnete sağlansın sonra değiştir valileri. Ne diyor biliyor musunuz? Ey İbn Abbas sen bana hak davamı batıl işlerle yapmamı mı teklif ediyorsun? Ben eğer onların adil olduklarına inansaydım onları zaten değiştirmezdim. Adil olmadıklarına inandığım o valileri bir dakika dahi görevde bırakırsam ben bu sözüme aykırı davranmış olurum. Hak olan davamı meşru olmayan yollarla sağlamlaştırmam. Hak olan davamı meşru olmayan yollarla savunmam. Tavır budur. İstikamet olmasa bu olacak bir şey midir? Hayatının hiçbir devresinde istikametin onun hayatından çıktığını göremezsiniz hepinizin çok iyi bildiği defa de anlattığım bir rivayet var gece uykunun en son tesbihati olan rivayet hani orada Efendimiz aleyhissalatü vesselam o kutluhaneye gece yattığınız zaman gününüzün en son sözleri subhanallah elhamdülillah Allahu ekber olsun dediği o rivayet var ya Hazreti Ali o rivayeti bize aktarırken ne demişti? Hayatım boyunca ben o tesbihatı hayatımdan çıkarmadım. Merak etmişler sormuşlar sen çok şeyler gördün sıffın yaşadın cemeli yaşadın. O günlerde o gecelerde de bu tesbihatı yaptın mı? Hazreti Ali'nin sözü vallahi yaptım. Ali derse de doğrudur yapılmıştır. Çünkü istikamet ona bunu yaptıracaktır. İhsan ve ihlaz hayatında çok farklı bir noktada durduğu için Hazreti Ali onu yapacaktır. Evet çok şey söylenir ama bu kadarla yetinelim bence. Bugün derse hazırlanırken şöyle Hazret Ali için karaladığım bir şey var. Onu okuyarak dersimi nihayet erdireceğim. Şiir değil şiir yazmak benim haddim değil ama siz bir karalama olarak kabul edin inşallah Fatma'nın evinden Hatice'nin evine buradaki Fatma'dan kastım onun anası Fatma binti Esed'in anasının kendi öz annesinden ona analık eden Hatice'nin evine uzat elini ey Ali insanlığın en hayırlısının eline yürü Fatma'nın evinden Hatice'nin evine Duy Muhammedul Emin'in emniyet dağıtan nefesini Öyle birini seçtim ki Allah onu benim için seçmiştir diyen sesini Bir pazartesi günü açılmış semanın kapıları Cebrail getirmiş dirilten mesajları Salı günü kıyama durmuş yeryüzünün iki şereflisi Secdede onlara yetişmiş Ehli Beyt'in efendisi Kabe'nin avlusunda oturan bir yabancı, Rifar kabilesinden hakikati arayan bir avcı, Adı Ebu Zer, o tek başına bir ümmet, Ali'nin daveti, Erkam'ın evi ve arkasından gelen şehadet, Safa tepesinden yükselen nebevi bir seda, La deyin felaha erin diyen bir nida, Sessizliğe mahkum etmemek için, Havaya kalkacak bir el, bir ömür inmeyecek ve hep ben diyecek o el. Akabe'nin zorlu yollarından Yesrib'e uzanan davet. Bu davanın her mensubunun kaderidir hicret. Ali peygamberin yatağına lebek deyip uzanacak. Hayatının en güzel uykusunu o gece yakalayacak. Medine'de medeniyetin temelleri atılacak. İhlas ve samimiyetle terler taşlara kavuşacak. Evini barkını terk edip gelen muhacirler, Destan üzerine destan yazacak kardeşler edinecekler. Her Mekkeli bir Medineli'nin kardeşi kılınıyor. İsimler söylenince yüzlerde sevinçler beliriyor. Boynu bükük, gözü yaşlı Ali, Hani benim nasibim deyince, ''Sen benim dünya ahiret kardeşimsin'' diyor Kutlu Nebi Güzelce. Üç korkusuz aslan Bedrin meydanına yürüyor. Adımları, naraları, düşmanın ödünü koparıyor. Kılıçlar kırılıyor o gün birer birer Ali'nin elinde. Küfrün önderleri yıkılıyor her biri bir yerde. Bedrin arkasından atılıyor Ehli temelleri. Ali Fatma'ya kavuşuyor. Allah veriyor meyveleri Hasan, Hüseyin, Muhassin o evin erkek çocukları Zeynep ve Ümmü Gülsüm hanenin kızları Uhud günü talihsiz bir mızrak Hamza'yı deviriyor O gün bir bir yiğitler şehadet şerbetini yudumluyor Ali gözyaşları içinde peygamberin huzurunda Diyor ki gelmeyecek mi bana o güzel yüzlü sevda Bekle ey Ali, o müjde sana da kavuşacak. Başından akan kanlar, sakalını boyayacak. Sevenler etrafında dökerlerken gözyaşları, Göreyim o gün senin, göstereceğin sabrı. Hendek'te devrilecek yiğidim, bin savaşçıya bedel amrı. Hendek'te devirecek yiğidim, bin savaşçıya bedel amrı. Hudeybiye'de silmeyecek Yoluna kurban olduğu adı, o Hayber'in hem Murtazası hem Haydar-ı Kerrarı'dır. Harun Musa'ya ne ise o da Nebi'ye aynıdır. Efendimiz Refik'i Ala'ya ondan razı olarak gidecek. Altı ay geçmeden Fatma da babasına yürüyecek. Asıl o zaman Ali yetim olarak kalacak ortada. Yine de kuşanacağı elbise sabır olacak o anda. Halifeler dönemi Ali'nin imtihan sahası. Hakkıyla ödeyecek, vahdet onun şiarı. Ne zaman zorda kalsa Ebu Bekir, Ömer ve Osman. Derler ki yetiş Hasan'ın babası, yoksa sonumuz hüsran. Tarihler Ali'nin hilafet günleridir. Yol uzun, düşman hileli, dostlar cahildir. O ilim şehrinin kapısı, zor zamanların... Ve zor işlerin adamı yine de istikamet, istikamet, istikamet onun feryadı. Allah feryadını feryadımız kılsın inşallah. Amin. İstikameti bizlerin de hayatından inşallah çıkarmasın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Ahlimin. El Fatiha.